general, Morgoth'un generali, birinci çağ boyunca Atmant'ın komutanı, hiçbir zaman fiziki olarak ortalıkta gözükmez. Giderken yüzük yanındaydı. yedi kez başarısız oluyor. İlk başta bir kedi olarak düşünülüyor. O zaman Sauron'a yüzüklerin efendisi denildi. Merhaba Zafer abi. Merhaba Dilek. Nasılsın iyi misin? Fena değilim sen nasılsın? Ben iyiyim. Cem'e sormayalım abi. <gülüyor> dışlayalım mı? E, dışlayalım biraz. Ben niye düşlesim Şu anda öyle karar verdim. <gülüyor> Sınıf meselesi bu. Sen bizim sınıftan değilsin. Sen daha yenisin. Öğreneceksin bu işleri. Peki usta. Zafer abi yine karakterler serisinde bir aradayız. Bu hafta... Morgoth'un kankası Sauron işliyoruz. Aslında Sauronla Melkor arasında kötülük, farklılıkları falan diye bir video yapmıştık değil mi? Evet, Sauron'un sırrı ne? Sauron'un sırrı ne? Videosu yapmıştık. Orada da biraz bahsetmiştik ama burada daha bir eli yüzü düzgün, direkt Sauron üstüne video yapacağız. Aynurların Mayarlarından birisi. Tıpkı Gandalf gibi, Saruman gibi. O da bir Maya. İlk başta adı zaten Sauron değil. Sauron kötüye döndükten sonra verilen ad. İlk adı Mayron. Mayron, orta dünyanın yapımında çalışmak üzere ilk inen Mayron mayalardan birisi ve ailenin mayası şeyde. Sauron'da. Kötü taraftan falan biri de değil. Ama şöyle bir durum var. Şeyi çok seviyor. Koordine etmeyi, düzenlemeyi, kaosu engellemeyi, belli bir disiplinde çalışmayı ve her şeyin düzenli olmasını. Bunların üstüne bir uzmanlığı var. Bir de hükmetme ve emretme zaafıyla dolu. O yüzden de zaman içinde diğer mayalarla araları kopuyor. Çünkü onlardan alacakları akılları falan dinlemeyip direkt kendisi neyi istiyorsa onu yapmaya ya da yaptırmaya çalışıyor. O yüzden de böyle aralarında diğer mayalarla bir kırgınlık oluşuyor. Ama hala Melkor'un şeyi değil, adamı değil o zamanlar ilk zamanlar. Şeyde Sauron'a dikkat ettiğimizde aslında şöyle bir durum var. Gene Tolkien'in bence düşüncelerinden birisi her ne kadar kendisi etkilenmediğini söylese bile çok fazla e, bağlantılar var. Sauron aslında bir şekilde zamanın Alman ruhunu temsil eden bir şey. aşırı disiplinli, aşırı çalışkan, çok düzenli ve bunun içinde gerekli sertliğe sahip olan birisi. Yani aslında biraz nazizm şekillenmesi gibi sağoron durum. Yani istediği şeylerin ruhu bir baskı, bir otorite yaratıyor. Ve şey oluyor, Sauron böyle kendisi gönüllü olarak kötü tarafa geçmiyor aslında. Ayrıca Melkor'un direkt kendi istediklerini yapması, diğerlerinden bağımsız davranabilmesi ve yaparken de diğer hiçbir şeye dikkat etmeyip çok hızlı bir şekilde sorun çözerek yapması Sauron'un ilgisini çekiyor. Melkor'a daha bir yakın hissetmeye başlıyor kendini. Gene de kötü tarafa geçmiyor ancak şeyde kötü tarafa geçiyor. Melkor birinci savaştan evvel yani Melkor'un kuleleri yıkmasından sonraki savaştan evvel şey oluyor. Melkor tarafından kaçırılıyor ve bir süre tutsak. Tutuluyor. Bu tutsa tutulduğu süre içinde de ruhu da gölgeleniyor. Zaten oraya temayülü var, meyli var ve Morgoth'a çok büyük saygı duymaya başlıyor ve onu efendisi olarak görüyor. İlk kötü tarafa geçişi öyle. Ondan sonra zaten şey Myron adından vazgeçilip Sauron deniliyor. Belenli Sindar'da yani orada yerleşik olarak kalan batıya geçmeyen Sindar tarafından da Gartaur deniliyor. Peki Anatar? Anatar ta şeyde. Yüzüklerin yapımı sırasında ikinci çağda olacak. Epey bir ismi var abi. Epey çok ismi evet. var. İşte Karanlıklar Efendisi, Yüzüklerin Efendisi, Yüce Tek, Arda'nın Kralı. Yani 20'ye yakın lakaba sahip bir manya aslında. Ama Anatar galiba en iyi anlama sahip olan. Tabii yani hediyeler veren demek Anatar. Ama zaten o bir kandırma taktik, taktik olduğu için yani riyakar bir durumu var orada. Anatar hediyelerin efendisi, hediye veren kişi. Kötü tarafa geçince. Melkor'un direkt olarak önemli komutanlarından biri haline geliyor. Hatta Otunno'dan sonra yaptığı Alman Kalesi'nin komutasını da Sauron'a veriyor. Sauron orada direkt aslında savaşlara çok dahil olmamakla birlikte bilim adamı gibi elflerin dönüştürülmesi, orkların geliştirilmesi, kurt adamların vampirlerin yaratımı, yaratımı demeyelim de dönüştürerek onların oluşturulması falan işlerin de çok mahir birisi. Peki Morgot mu yönlendiriyor abi bu işleri Morgoth yönlendiriyor. Ona. Yani Morgoth direkt olarak efendisi mesela Sauron iyilikten döndükten sonra hiçbir zaman bir hainlik baskı söz konusu değildir aslında. Çünkü Morgoth karanlık kapılardan atıldığı zaman bile Morgota inancı ve efendi olarak kabul etmesi değişmemiştir. Morgoth'a her zaman sadık kalmıştır. Çok iyi ince evet. Ya, evet yani bir kötü ama kötülükte de kararlı. Tipik yani. özelliklerindendir ya kötü hani ihanet eder. İhanet yani. eder yani hele Morgoth hani artık güçsüzleşmiş gitmiş hani onun yerine ben geldim demez mesela. Morgoth gelene kadar efendiyimdir. Yani. Morgoth'un da en sadık. En sadık Morgoth. adamı denilebilir. Belki Gotmog'da çok sadık falan ama Gotmog tabii ölüyor yani bütün çağlar boyunca yaşamıyor. Birinci çağ boyunca atmantın komutanı. Ağaçlı sırasında sadece Atman komutanlığı ve geliştirme bilimsel araştırmaların sorumlusu durumunda. Birinci çağ gelindiği zaman kurt adamlar vampirlerden özellikle kurt adamlardan özel bir kuvvet oluşturuyor ve Tolsyrian'a Minastrit'e saldırıyor ama bu bizim Gondor'da bildiğimiz Minastrit değil. Bu Tol soruyan adasında Beleriand coğrafyasında olan kale. Hı hı. Orayı ele geçiriyor çünkü sürekli saldırıyor. Sürekli saldırıyor en sonunda dayanamıyorlar bu saldırılara karşı ve geri püskürtülüyorlar. Püskürtüldükleri zamanda orayı ele geçiriyor oranın yapısını değiştiriyor duvarlarını falan büyüyle geliştiriyor başka bir hale karanlık bir hale geliyor ve orada da bir kurt adamlar ordusu yetiştirip oranın savunmasını o şekilde yaptığı için de oraya Tolgarthord diyorlar. Yani Kurt Adamlar Adası deniliyor artık. Tam bir komutan aslında. Tabii farkında. tabii yani bir general. Morgoth'un general hani öyle şey de değil. Düşük düzeyli bir komutan da değil. Yani Morgoth ordularının diyelim 3 ordusu var Morgoth'un. Glarvuk'un ordusu, Gortmonk'un ordusu, Sauron'un ordusu. Abi Karayas gibi zaten. Yani çok <gülüyor> kuvvetli şeyler. Bir de Sauron hani şeydir de. Kandırıcıdır, ayartıcıdır. Hileler yapabilir. Yani Morgoth'a o açıdan benziyor. Yani bir grubun arasına birilerini gönderip ya da kendisi çekirdeği işlerine girip onları parçalayarak altına alabilir. İyi bir politikacıdır çünkü Murgot özel olarak insanların uyanışından sonra insanlarla iletişim kur ve onu, onları bizim tarafımıza çek diye doğuya gönderir onu. O yüzden Tolkien coğrafyasında bütün tarihler boyunca doğudaki insanların büyük bir çoğunluğu karanlık güçlere inanmışlardır. Savran'ın kuvvetiyle işte yaptığı işlerle zaten korkutmak için çok fazla çabaya da ihtiyacı yok aslında insan gibi zayıf bir tabii, canlı tabii. karşısında. Ya bir de şey şimdi biz insan dediğimiz zaman biz kendi 4000 yıllık tarihimiz Bizden bir yerdeyiz. Yani ona göre bir şey düşünüyoruz. Şimdi o zaman güya insanlar ilk yaratıldıkları zaman yani daha nereye geldiler, ne yaptılar, ağaçlar ne, göl ne, aslanlar, kaplanlar varsa bizi yer mi, yemez mi? Yani bir bilgi sahibi değiller. Tamamen cahil ve ham olarak oradalar. Zaten o sırada hani en güçlü olanın tanrı olarak görülmesi falan çok normal bir durum yani çok. Sıfır beyinle orta dünyayı öğrenmek için vardılar orada. Bizim gibi değil. Yani şimdi biz bazı şeylerle karşılaştırmalar yaparak bazı şeyleri eleyebilme lüksüne sahip diyoruz. Abi Hollandalı bir yazar var da Eric von Daniken. Hı -hı. Tanrıların Arabaları, Arabaları diye bir kitabı vardı. Evet, evet. O zaman o kitabın içinde şeyi anlatıyordu. Yani Çok üst düzey medeniyet. Biz de milattan önce 2000 yıllarında, 3000 yıllarında geldiler. İşte piramitleri yaptılar. İnsanlar işte onlara kurban kesti. Bilmiyorum. Onlara tanrıları bildi. Bilmiyorum. Birazcık ona benzer. İşte uzaylılar gelmişti Aynen, falan. Hatta işte yok. Ampül fotoğrafı falan. O çok muydu benim? O zamanlar çok, çok ünlüydü o zamanlar. Çok büyük olpacıydı ha. da işte. Ben de orta <gülüyor> okuldayken okudum. Ben de okudun. Ölümsüz bir eser yazmıştım. Ölümsüz bir <gülüyor> eser yazmışım. Her nesil Orta yıllarında okuyor mu bir <gülüyor> kitabı? Sauron bu sırada şey de yapıyor. Daha kötü diye meylediyor ama Melkor gibi nihilist değil yani. Her şeyi yakıp yıkayım derdinde birisi değil hala. O daha çok yani korkuyla da olsa, dehşetle de bir diktatör olarak da olsa toprakları ve onun üstünde yaşayan canlıları, halkları kendisine bağlamak ve onları yönetmek istiyor. Yok etmek istemiyor. Melkor'un ki daha tanrısal bir zıtlık aslında. Melkor çünkü İlvatar'a dayılık yapıyor aslında. Oradakilere değil. Hani sen buraları güzelleştireceksin. ...ben de buraları bozarım. Savran öyle değil yani. Buralar var olmuş. Buralarda birileri var. O zaman niye burayı... ...kendimiz yönetip de... Tadını çıkartmıyoruz. Pragmatist adam. Pragmatist birisi yani. Melkor inatçı. Tadi hırsından. E şey çünkü yani o valar olduğu için öyle toprağım olsun bilmem ne ha, onları algılamaları mülki gibi. değil. Mülkiyet meselesi onlarda farklı. Onlarda erk üzerinden bir mülkiyet durumu var. Mal mülk üzerinden bir mülkiyet meselesi yok. Yani. Sadece Silmarillere çok. Melkor'un herhalde tek mülkiyet hikayesi o Silmarilleri elinde tutması. O da ağaçların ışığından yapılmış. O da yaratılışın ışığına bir gönderme oluyor. Gene tanrısal bir güzellik bilgiye sahip olmak gibi oluyor. Müceferin kendisine sahip olma hırsından kaynaklı değil aslında. Ya buradaki katmanları Tolkien bence çok yani felsefi açıdan da bakıldığı zaman inanılmaz güzel koymuş katmanlar. Tolkien yani sadece Anglo-Sakson ya da Germen ya da Batı Avrupa kökenlerine dair bilgiye sahip değil. Doğu medeniyeti hakkında da yani ortalamanın içinde bir bilgisi varmış gibi geliyor bana. Bir de çok şey de vardır Tolkien'de. Hani bu aydınlanmacı tavrı sanayileşmeye dönüşmesiyle beraber aydınlanmacı durumda numun geldiği noktanın aslında insan değerlerine verdiği zarardan da rahatsızdır. Yani tam bir algı Saksondur ama kendi medeniyetin yarattığı duruma da karşı bir adam. Yani, Öyle bir zorluğu var. Orijinal olabilir. bir muhafazakar. Evet çok orijinal, orijinal bir muhafazakar. Türkiye'de bildiğimiz tarz değil ama orijinal, yani, orijinal bir muhafazakar. Hani bizde de zaten muhafazakarlıkla Batı Avrupa'daki muhafazakar, muhafazakar terimi aynı anlama gelmiyor. gelmiyor yani, aynı. Başka bir şey. İşte mesela bunu birinci çağda çok önemli bir işle görevlendiriyor. Daha demin bahsettiğimiz diyor ki insanlar uyandı. İlvatar'ın ikinci çocukları. Onlar elfler gibi çok bilinçli falan değiller. Valarla bir iletişimleri yok. Onları kendi tarafımıza çekip çok kuvvetli müttefikler elde edebiliriz diye Sauron'u bir diplomat gibi ya da bir ne bileyim misyoner gibi onların arasına gönderiyor. Doğuya gönderiyor. Doğudaki bütün halkların büyük bir çoğunluğunu kendine köle yapıyor ve Morgoth'u tanrı olarak gösteriyor. Morgoth'u da tanrı olarak inanıyorlar. O yüzden insanlar arasında şey çok fazla. Doğu dölleri dediklerimizin neredeyse tamam Anamının evet. ve Sauron'a sadık olması. Ta o birinci çağdan, yaratılışlarından itibaren böyle bir kültürle büyüdükleri için. Kötülüğü de ayırt edebilmek adına iyinin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Adamlar ne valarla karşılaşmışlar, ne elflerle bir muhabbetleri var. Yücelerle bile doğru düzgün görüşemiyorlar. Tamamen kendi aralarındalar. Vahşi hayvanlar, zor bir doğa. E bir tane kendilerine benzeyen ama kendilerinin yapamadığı muhteşem işler yapabilen biri geliyor. O tarafa meyletmeleri çok normal. Ama Onları savunuyorsun abi. Tabii Bence... ben kö kötülük taraftarım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yok sen ne iyilik taraftarsın ne kötülük ben taraftarsın. Ben ötüm. Tonsiyon'un adasının ele geçirilmesi, insanların kendi taraflarına döndürülmesi falan Tonsiyon'da geliyor oranın komutanı oluyor. Ve oranın komutan olduktan sonra da Morgoth ikinci bir görev veriyor. Çünkü Barahir ve yoldaşları bir türlü rahat durmuyorlar ve bütün bölgeyi rahatsız ediyor. Ve o kadar yani çok az kişiyle o kadar fazla zarar vermeye başlıyorlar ki artık Barahir'in adamlarının engellenmesi gerekiyor. Ve kendi ork kuvvetleri falan bunlarla baş edemiyor. Tam bir gerilla taktiğiyle savaşıyorlar. Bir gün oradalar bir gün buradalar yerleri mekanları doğru düzgün belli değil. vur kaç orduları yıpratıyorlar sürekli. Sauron'u görevlendiriyor diyor ki Barahir ve adamlarını yakala öldür ya da tutun tutsak. Sauron onların peşine düşüyor. Bu hikayeyi de daha önceki şeylerde anlattık. İşte mutsuz Gorlin var. Karısı eğleneyen. Öldü mü kaldı mı bilmiyor. Orada da Sauron'un şu özelliğini görüyoruz. Artık Sauron kötü güçlerle uğraşa uğraşa artık hayaletlerin de efendisi olmuş durumda. Öyle hmm. bir sıfata da kavuşmuş durumda. Ona bir hayalet elini gibi görünüyor Gorlin'e ve o şekilde yakalanıyor ve karısına kavuşacağı zannıyla arkadaşlarının yerini söylemiş. Beren ona. ve Lüthien Evet abi. orada anlat yani daha detaylı bulabilir arkadaşlar orada. Evet, ürün yerleştirme, orada. yerleştirme ürün çok yerleş başarılısın abicim. Teşekkür ediyorum. Beren ürün videolarımızı izlesinler. Bu sefer Beren tek başlarına bunların belası oluyor. Beren'i de özel olarak Sauron görevlendiriyor. Beren'in yakalanması ve öldürülmesi için. Yalnız Beren şey yapamıyor işte. Yakalanamıyor çünkü Melian kuşağına giriyor ki normalde Melian kuşağına girememesi lazım. İlahi bir durum yani. Beren'in Melian kuşağını insan olarak geçebilmesi. Kaderin yazılması sonucu neticesi olarak o kuşağa geçebilip Utyen'le da tanışıyor Beren ve Mütçen hikayesinde anlattığımız durum. Abi Beren ve Utyen hikayesi demişken o bölümde sen Beren'e kazma dedin dedin dedin. Sonra ben ne oldum? <gülüyor> Feminist. <gülüyor> Daha sonra şeyi anlatıyoruz işte Sauron orada Tol Sirion'da, Telagund Finrod'la Beren ve on adamı ork şeklinde oraya gelirler. Silmaril macerası arasında yakalanırlar. İşte Sauron orada çok zalimdir yani ve onları bir kuyuya kapatır, tek tek elemanlarını alır ve kurt adamlara parçalatır. En sonda Fëanorut da şey kalır, Beren kalır. Aslında Fëanorut Finrod'un çok önemli biri olduğunu anladığı için ilk başta Beren'i yemek üzere bir kurt adam gönderir. Yalnız Fëanorut Finrod Beren'i kurtarmak için kendi hayatını ve ve kurt adamı öldürür. Tam o sırada da Huan ve Lutien gelir. Lutien'in büyüsüyle beraber şeyh imha durumu ortadan kalkar. Eee Lutien'i tanır yalnız Savro. Melian'ın kızı olduğunu anlar ve bunu ben Agmant'a götürürsem efendime götürürsem çok önemli bir hizmet yaparım falan diye heves eder. İşte kurt adamlarını tek tek gönderir ama hepsini Huan öldürür. En sonunda Dragluin'i gönderir oradaki kurt adamların komutanını enirisini. Huan onu da ölümcül bir şekilde yaralar. Son anda elinden kurtulur Dragluin ve İçeri girer, kaleden içeri girer Tosyonu. Ölmeden eve Sauron'un ayaklarının dibinde Huan orada. Huan'ın orada olduğunu öğrenince o, o kadar kadarki en büyük kurt adam şekline girer Sauron. Orada da deli değişiciliğini görüyoruz. Huan'ı öldürmek için çıkar. Ve öyle bir kötülükten dolayı dehşet yaratır haldedir ki görüntüsüyle, kurt adam görüntüsüyle. Huan bile bir an geri çekilir. Hani bir, donar bir anda. Ve şey de direkt olarak Luthien'in üstüne. E, Sauron. Ama işte Luthien e, kendi saçlarından yaptığı uyku pelerini onun suratına doğru e, savurunca bir an kendinden geçer gibi olur. an onu yakalar boğazından. İşte çok ölümcül bir kavga sürer ama Sauron kılık değiştirir, yılan olur, vampir olur, kendi haline girer. Bir türlü onun dişlerinden kurtulamaz. Sauron artık kanlı falan akmaya başlamıştır. Kendi bedenini kaybedeceği korkusu falan olur. Luthien buradan gitmesi ve e, Beren'i teslim etmesi koşullarıyla Puan'a ...onu bırakma emri vereceğini söyler. Bunu da kabul eder. İşte şey tarifi çok güzeldir. Ormanlar üzerinden, Doriad ormanlarından üzerinden Tarnufu'yla e uçarak gider vampir kılığında. Damlayan kanları yeşil ormanlarda düşen yapraklarda simsiyah bir iz oluşturur. İz, Hı -hı. i̇z bırakarak gider yani. Ben hep o, bunu o kısmı okurken kafamda böyle çok pırıl pırıl bir gökyüzü ama koyu mavimsi bir ambiyans. Çok koyu yeşiller arasında bile belli olan böyle simsiyah Siyah bir içindir. iz böyle Aynen. damlalardan oluşan görüyorum yani. O bölgeyi Tarnufuin bölgesini ormanlık alanı kendi kaybetmesini siniriyle ve Morgoth'un kendisine ne yapacağını bilmemesinden dolayı gerçekten müthiş bir dehşet bölgesine çeviriyor. Ya orada resmen şey yapıyor bu kötülüğünü ve zalimliğini yansıtıyor. O bölge hemen herkes tarafından korkulan korkunç bir hal alıyor. Ne derler hemen hemen hiç kimse zaten oraları kullanmıyorlar o Sauron'un orada bulunduğu süre boyunca. Sonra işte malumunuz Gazap Savaşı oluyor. Gazap Savaşı'ndan sonra Morgoth kaybediyor savaşı. Tangorotrim yıkılıyor. Bu tombayı yıktıklarında Akvant'a gelip arıyorlar ama birazı içeride kalıyor. Hı -hı. Tamamını parçalamıyorlar falan. Biraz üstün körü davranıyorlar. Ama bu sefer tek tek bütün dehlizlere falan da bakılıyor, ediliyor. Ama Sauron'u bulamıyorlar. Sauron'u bulamama sebeplerinden biri Sauron kendi kültünü yarattı ve orada her zaman destekçisi olduğunu bildiği uzak doğuya kaçıyor. Aslında ve yani Gazap Savaşı'nın komutanı Manvin'in silahları Sauron'a haber gönderiyor. Gel Valar konseyine katıl, yargılan, cezan varsa çek. Valinor'da yaşayabilirsin cezanın bitiminden sonra falan diyor ama o hem e, utancından hem de vaların ne kadar bir ceza vereceğini çok korkunç bir ceza verebileceğini falan düşündüğü için çünkü Morbot'un ayaklarını keserek boşluğa atıyorlar. Hani bana da o tür bir ceza verirler mi korkusuyla. biraz da gururuna yediremiyor tabii. Çok güçlü bir maya. Zaman içinde de karanlık güçlerde çok güçlenmiş birisi. Kendisini toparlamak adına şeye kaçıyor. Uzakta oraya kaçıyor ve orada kalıyor. O şekilde de birinci Çağ sonundaki Sauron hikayesi tamamlanmış. Oldu. İkinci çağ gelindiğinde artık orada mesela bu dizide de muhtemelen yani bu bölümlerden en azından bahsedilecektir. Ha, son dakika bilgisini paylaşayım Hı. abi. Son dakika bilgisi dizinin çekimleri devam ediyor. Sauron ve Elrond da olacakmış dizide. Nasıl işlerler? İkinci çağ değil mi? Kesinlikle yani ikinci kesin çağ. Ikinci çağ. çağ. Hı -hı. Yani. Hani geçişler mi olur zamanlar arası onu bilemiyorum ama bugün daha okudum. Ya, ikinci çağ yani düzgün çekerlerse çok... Keyifli bir çağ. Güzel, Şu an ikinci abi. çağa geldik zaten. Biz şimdi Sauron ikinci çağ'a çağ, geldik. Sauron'un ikinci çağındayız. İkinci çağa geldiğimizde Sauron Gazap Savaşı'ndan yani birinci çağın bitiminden sonra bin yıl boyunca doğuda yaşıyor. Bin yıl oradaki insanları şey kendi kültüne inandırıyor. Zaten Morgoth'un etkisiyle de onlar kendi, o Sauron tarafından meyli bir halk oluyorlar. Ve bin yıl geçtikten sonra artık diyor ki Valar orta dünyadan umudunu kesti muhtemelen. Ben orta dünyaya yani bildiğimiz batı topraklarına geri dönüyorum Ve tekrar geri dönüyor. Yalnız bu sefer elflerin zayıflığını nereden bulabilirim diye düşünüyorum. Çünkü insanların çoğunluğu kendi tarafında olduğu için asıl rakip olarak gördüğü şeyler elfler. Ana tarkılığına giriyor yani hediye veren hediye başlatan anlamında bu eli yüzlü düzgün yakışıklı soylu bir insan ya da elf gibi düşünmek lazım. İlk başta o zamanın en güçlü liderleri olan Gilgalad'ın yanına gidiyor. Kirdanla muhabbet ediyor. Gilgalad'la işte ben size bazı konularda yetkinliklerim, ustalıklarım var. Bunları gösterebilirim falan diyor. Elrond'la görüşüyor falan. Yalnız Kirdan ve Gilgalad bu işte bir tuhaflık olduğunu sezinliyorlar. Bilmiyorlar onun Sauron olduğunu ama güvenmiyorlar da. Orada direkt ismi almış şekilde mi geliyor anahtar diye yoksa oradakiler mi ona ha benim adım anahtar diye hatta Kirdan ve Gilgalat erf efendilerine falan da haber gönderiyorlar böyle bir adam var anahtar diye biz bu insana güvenmiyoruz sizin de haberiniz olsun Siz de güven göstermeyin Eldrond Kaladriel Kirdan ve Gilgadat reddetmesine rağmen gene Feanor soyundan gelen bilim aşığı birisi Kurlifin'in oğlu olan Kelebirimbor dedesi kadar büyük bir demirci ustası olmak istiyor zaten Ereğion'da Gwythin Mirdain diye bir topluluk var. Burada en büyük cüce demir ustaları zanaatkarlarıyla en büyük elf Narin işlerini yapabilen büyük ustalar, Zanaatkarlar Zanaatkârlar ama hani bu işi sanat seviyesine çıkarmışlar. Hı hı. Cemaat gibi bir oluşumları var orada. Bizdeki belki biraz ahil loncaları gibi bir durumlar. Hı hı. Hepsi birbirine yardımcı ve sürekli kendi ustalıklarını birbirleriyle yardımlaşarak yükselten. O yüzden o kendi zafına yenik düşüyor ve anatarı kabul ediyor ve bunlara yardımcı oluyor hakikaten ve kendi medeniyetlerini oradaki büyük ustalıklarını anahtarla beraber biraz daha yükseltiyorlar. Büyülü nesneler yap veya daha iyi madenleri işlemeye falan başlıyorlar. 300 yıl kadar bunlarla beraber bu ustalıkları geliştire geliştire öyle bir hale geliyorlar ki artık güç yüzükleri denilen o büyülü nesneleri dövebilecek hale geliyorlar 2. çağ 1500'de ve güç yüzükleri dövülmeye başlıyor. Yani şöyle bir şey var bak onu eskiye ben 2. çağ 882'de doğuda Gilgalat bir gölge fark ediyor. Anlatır olarak, Anlatar olarak daha gelmeden önce. Bir kötülüğün büyüdüğünü falan hissediyor ve kendi kuvvetleri de o zaman zaten savaşçı başlardan sonra çok daraldığı için bu gölgeyi yaratabilecek kadar kuvvetli bir kötülük varsa diyor, tek başıma ben bununla baş edebilmem çok zor. O yüzden Nümenor'a haber gönderiyor çünkü o zaman Nümenor'da sürekli ticari ve askeri ilişkileri var. Nümenor'a haber gönderiyor. Doğuda bir gölge büyüyor. Sizin de haberiniz olsun. Bir gün sizden yardım isteyebilirim. Denizci ve karısı öfküsü vardır. E, Nümenor krallarından biri olacak Anardil'in karısıyla hikayesini anlattığında buradaki kısma daha derin değineceğiz. Orada çok daha detaylı bir bir şekilde değineceğiz. Üzeyip Binde kahve. de artık Mordor'a geliyor. Nümenor hakkında da bir şeyler duyuyor, öğreniyor. Savro. O da Nümenor'un ne kadar büyük bir medeniyet haline dönüştüğünü fark ettiği için onların da aralarında bir bağlantı olduğunu tahmin ettiği için muhtemelen Mordor'u kendi yuvası diye seçip Baratdur inşaatına başlaması bu sırada oluyor. Onun tamamlanması 1600 bulacak. 600 yıl sürecek Baratdur'un şey yapılması. Vay Tamamen ay. olması. Baratdur Kulesi'ni yapar. Sonra hepimizin filmlerden bildiğimiz o son savaş vardır ya. Hı -hı. Kara Kapı. Maraulman Savaşı. Kara kapıların yapılmasıyla Baraktur inşası biter 600 yıl hmm. içinde. Bir senede de yıkacaklar. Evet yani yüzük gidecek <gülüyor> Baraktur bitecek yani. Ondan sonra bu yüzükler yapılmaya başlanıyor. 400 yıl kadar Kelebirin borla beraber Region'da kaldıktan sonra Mordor'a gidiyor. Barad-Dur da zaten tamamlanmış gibi artık 1600'ler. Orada Kelebrimbor bundan habersiz kıllandığı için 3 tane Sauron'un hiç üretiminde hiç dahil olmadığı 3 elf yüzüğünü yapıyor. Efsane yüzükler Galadriel, Eldroth ve önce Kirdan'da daha sonra Gandalf'da olan yüzükleri. Şeyde tek yüzüğü dövüyor. da Orodrin Dağı'nda yani yok olacağı dağda oranın hakikaten altındaki mama ateşiyle artık neden yapıyorsa o madeni de ben yani özel olarak belirtilmiş bir şeye rastlamadım ben. O sıcaklığa da dövülebilen bir madenle, bizim klasik bildiğimiz hani anne babalarımızda gördüğümüz aliyans gibi bir yüzük yapıyor. Yani Hiçbir süsü yoktur. Mesela elf yüzüklerin her birinin ayrı taşı var. Ama tek yüzük olabildiğince sıradan bir nesne gibi. Ama en güçlüleri. Zaten yüzüğü yapıp da taktığında hemen elfler uyanıyorlar. Çünkü diğer dokuzlar, yediler ve üçler yüzüğe bağlanıyor. Tek yüzük o kadar güçlü. O zaman Sauron'a yüzüklerin efendisi deniyor. Tek yüzüğün efendisi denmiyor. O tek yüzük yapınca tabii ki elfler akıllı davranıp o yüzükleri satlıyorlar, Üç yüzükleri takmıyorlar. Çünkü o tek yüzük Sauron'dayken takılsa onlar o yüzüğe bağlı olacaklar. Sauron'a bağlı olacaklar. Kelebir'in bu akıllı bir yer. Zaaflar olmasına rağmen Kirdan'a teslim ediyor. Bir tanesini Galadiyeli. Ya bu tek yüzük bir tane. işte üç tane güçlü elf yüzüğü var. Bu elf Hatta Elrond divanında geçer bu muhabbet. Hı hı. Bu yüzüklerin gücü onu yenmeye yetmiyor mu falan. Kalın Afya'da Elrond cevap olarak şey der. Bu yüzükler hayatı devam ettirmek. Geçmişten kopmadan geleceği sabitlemek için, iyilik için yapıldı. Bu yüzüklerin savaşma özelliği yok. O yüzden tek yüzüge karşı bu yüzükleri kullanamayız. Çünkü zaten tek yüzüğe bağlanmak zorunda kalırlar. Bunlar mücadeleci yüzükler değildir. Bunlar koruyucu yüzüklerdir. Oysa tek yüzük saldırgan bir yüzük. Yani bir savaşçıyla bir ilim adamı gibi düşünmek. Yani yüzüklerin kendi iradesi de. Kendi iradesi var. kişi gibi düşünmek tabii, lazım tabii, bu tabii. yüzüklerin hepsini. Ha hepsinin hepsini çocukların... kendi özellikleri var ve özellikleri kimin kullandığına göre de değişiyor. Elrond'un yerinde sıradan bir birisi yüzüğü kullanmış olsa zaten bir ayrık vadi yaratamaz yani. Ya da Galadriel değil bir başkası taksa Lotrorien ormanı o şekilde olmaz. Yüzüğü takan kişinin kendi gücü de yüzüğün gücünü arttırıyor. Yüzük de o kişinin gücünü arttırıyor. Tek yüzük de öyle mesela. Tek yüzüklü Sauron yenilmez diyorlar. Sauron'un yenilebilmesi için o yüzden tek yüzüğün yok edilmesi lazım. Çünkü Sauron'da ise tek yüzük zaten Valar gelmeden Sauron'un kaybetme ihtimali yok. Yani sadece Valar'ın e, mücadele etme şansı oluyor. Şey hikayesi var ya sürekli bir zincir ile bağlıdır. Yani Hı -hı. Filmde de görürüz. Hı -hı. Onun sebebi o, parmağına ya da cebine taktığın zaman kendine sabitlemediği zaman yüzüğü, yüzük istediği zaman düşebiliyor. O yüzden zincirleniyor o yüzük. Orada böyle mecazi olarak tutsak edilmiş oluyor. Yani film izleyenlerin hiçbiri bunu düşünmemiştir. Güzel bir video oldu. <gülüyor> Sauron çok kızıyor bu yüzükler verilmeyince. Delleniyor. Zaten kendisi şey yapıyor. Dokuzları falan işte insanlara veriyor. Yedileri cücelere veriyor. Şöyle bir etki oluyor. Dokuzlar direkt olarak Sauron'un nazgullarına dönüşüyorlar zaman içinde. Yani çok kolay bozuluyor insan ruhu. Mesela cücelerde biri Sauron tarafına geçmiyor. Sauron ona da eksadan bir şeyi var. Tepkisi var. Çünkü yüzükler ne kadar güçlü olursa olsun cüceler avlenin Yaratılar o kadar güçlü bir iradeye ve inada sahipler ki kötü tarafa geçmiyorlar. Ama onlarda da Hobbit filminde bahsedilen ejderha hastalığı denilen bu sefer mala mülke altına parlak madene aşırı tutku yaratıyor. Dağ gibi altın yığıyorlar mesela cüce kralları hiçbir anlamı yok oysa o kadar altının olması yani tutkun düşkünlük. olmakla, düşkünlükle alakalı. Düşkünlük dedin, Tolkien'in en önemli kavramlarından biri işte orta dünya tarihinde düşkünlük meselesidir. Ahlaki Bravo, düşkünlük. Bak nasıl pası attım hemen aldı. Ben de bunu düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Helal dilek. işte yüzükleri ele geçirmek için Kelebrim borla savaşıyorlar. O zaten şey dayanmıyor Sauron'un kuvvetlerine. O zaman Sauron'un kuvvetlerinde orklar var. Doğulu insanlar var. Bir de troller var. Cüceler aslında şeye, ittifaka yardımcı olsalar da bu büyük güç karşısında daha fazla dayanamayıp Durya soyundan cüce Moria'ya çekiliyorlar. Ve işte orada Kelebirinbur'un yaptığı kapılar asla dışarıdan açılmaz büyülü kapılardır ve muhteşem kuvvetli kapılardır. Kendilerini şeye hapsediyorlar aslında cüceler. Sauron'un saldırısı karşısında. Moria'nın içine hapsediyorlar. Çünkü dışarıdan açılamıyor. Sauron kuvvetleri bile giremiyor. Hı hı. Sonra orada Moria medeniyeti inanılmaz derecede gelişiyor. Çünkü bütün ayakları o dağın içinde olmuş oluyor. Şeyi tekrar söyleyeyim. Oradaki büyülü cüce kapılarını yapan ustalardan birisi Kelebirinbur. Elf Cüce dayanışmasının iyi bir örneğidir o da. İşte o yüzden üstünde dost de öyle gir yazar. Ha, elftir ama dosttur. Üstünde cüce harfleri yoktur. Elf alfabesi vardır. Sivdar, Rum deri. Bu bölüm resmen şov yaptığınız Nefer abi. <gülüyor> Filmi izleyenlercek, vay vayanın Böyle bir şey. Oğlum kolay gaza geliyorum. Yapmayın. <gülüyor> İkinci çağda bunlar işte Kelebir'in burutu yakalıyorlar. Öldürüyorlar. Ta Gilgalad'ın Gil topraklarına kadar dayanıyorlar. Herkesi geri püskürtüyorlar ordularıyla beraber. Bütün bölgelerin sahibi oluyor. Mordor'dan limanlara kadar falan. Ama Nümenor'dan gelen askerler ve Nümenor soyunun büyük gücü sayesinde şeyde limanlar önünde tutulup geri püskürtülüyorlar. Ordusunu kaybediyor falan ama Mordor'a gidecek küçük bir kuvveti kalıyor. Doğru düzgün askeri olmamasına rağmen öyle bir dengeli hale geliyor ki elflerin de kuvvetleri çok azaldığı için ne Sauron gelip limanlara ele içirebiliyor ne onlar gidip Sauron'u yok edebiliyorlar. Dengeli barış zamanı dedikleri aslında denge dedikleri bu yani. Kimsenin bir tarafa saldıracak mecali yok yani. Sauron da kendini o küçük kuvvetine rağmen elflerin mecali kalmadığı için Orta Dünya'nın kralıyım ben diyor. Bu lafı duyan artık bozulmaya yüz tutmuş, ukalalıktan, şımarıklıktan medeniyetlerinin getirdiği üst düzeyden dolayı Nümenor'daki Arfarzo Kral diyor ki Orta Dünya'nın bir krallığı olacaksa o da benim diyor. İnanılmaz büyük bir donanmayla ve Nümenor askerleriyle şey ediyor. Orta Dünya'ya çıkıyor. Sauron öyle büyük bir kuvvetle karşılaşınca bunlara karşı hiçbir şansının olmadığını anlıyor. Sauron'u ayağına davet ediyor Arfazon. Sauron Mordor'dan kalkıyor, geliyor. Arfazon'dan af diliyor bizim benim de kralım sizsiniz falan diyor çakal. çok çakal ve Arfazdan da şey diyor seni burada da bırakmak çok tehlikeli olacaktır diyor çünkü sana burada güvenemeyiz bizle beraber Nümenor'a geleceksin tutsağımız olarak diyor ve burada büyük bir tarihi yanılıyor yeniden bir insan olarak insan <gülüyor> ilk başta büyük tantana yapıyor ben burada kalmalıyım beni affedin bir daha kötü yapmayacağım falan ama aslında işte ama şey içten içe ama Nümenora gideyim istiyor şeyin iyice gururu kabarıyor Arfazdan hayır ben de geleceksin tutsağım olacaksın falan diye. Bunu da Nümenor'a götürüyor. Bazen bizim arkadaşlar falan da yazıyor. işte yüzük yanında mıydı değil miydi bilmem ne falan. Görüşlerine sınamalarla çok doğru bulduğum, inandığım 6 kişiden ki bu, bunlar şey ikisi İsveçli dördü İngiliz, Tolkien araştırmacıları onların altısı birden şey diyor giderken yüzük yanındaydı ben de öyle düşünüyorum şimdi dostum. Çünkü yüzük yanında olmasa zaten gücünü büyük bir bölümünü bırakmış oluyor. Yüzüğü bırakıp gitmez Sauron'un menoru. E. Bir de ben de ne düşünüyorum biliyor musun? Bir sene içerisinde gran oluyor. O yüzüğün de bir etkisi, etkisi var etkisi bence. Şey, yani o yüzden abi, o kadar hızlı. Cedaylarda şunu düşüneceksin, bunu düşüneceksin. <gülüyor> Tazi böyle hani aklını karıştırma gibi bir de özellik var. <gülüyor> bu da o savı kuvvetlendiriyor ya, gibi geliyor abi, bana. ben yani. de öyle düşünüyorum. Yani bu kadar hızlı. Zaten şey Adunai'ik adı da işte bir yeni adlarından birisi Denemenor'da Zigur büyücü demek. Ya öyle bir yük Yükseliyor ki ve Arfarzon'u ölüm korkusu başlıyor Arfarzonda Nümenor'lu insanlar çok uzun yaşamasına rağmen. O kadar büyük bir ihtişama ve güce sahip ki ölmek istemiyor. Bu ölüm korkusundan yararlanıp kralı Valar'ın sahtekarlığı üstüne gazlamaya başlıyor sürede. Ve çok hızlı bir şekilde şeyde yükseliyor. Nümenor'da kral naipliğine kadar yükseliyor. Kralın ikinci adamı sağ kulu haline geliyor çok kısa bir sürede. Ve öyle bir bozuyor ki Quenya kullanmak yasaklanıyor. Batıdan gelen elflerle görüşmek yasaklanıyor. Elflere haliyle ve Valar'a inananlar, ibadet edenler ki çok güçlü, ikinci bir iktidar gibidir vakti zamanda büyük saygı duyulan şey Annuminas asasının sahipleri, sadıklar. Resmen yani avlanıp öldürülüyor. Ilivatar tapınağının olduğu tepeye Melkor tapınağı kurdurulup orada insan kurbanı falan yapmaya başlıyor Nümenur. Valar'la tamamen ilişkisini kopartmış oluyor. Ve Sauron'un niyeti de Nümenur'u Valar'a karşı savaşa gö göndermek. E tabi yani Valar'a karşı hiçbir şanslar olmayacak. Bu da rahat rahat orta dünyaya geç ecek böylece orta dünyada elfler zaten zayıf. İnsanların Edain soyunun asıl kuvveti Nümenor. Orada istediği baht koşturacak planlaması bu. Yalnız Valar Arfarzonu gaza getirip de Valara karşı saldırtınca Manwe kendi sorumluluğunda olmayan insan soyu çünkü Ilvatar'ın çocukları insanlar. Ilvatar'a danışıyor. Diyor ki bize karşı ve sana karşı Ilvatar'a karşı. Çünkü Ilvatar yalandır diyor. Asıl Tanrı Melkor. Sana karşı böyle bir isyan var. Biz onlara karşı savaşmalı mıyız? Onları Valar kabul etmeliyiz? Sadece gelmelerini engellemeliyiz? Bize bir akıl ver. Ilivatar cevap olarak <gülüyor> muhtemelen şöyle diyor. Siz bir kenara çekilin diyor. <gülüyor> bir dur sen diyor. Bakalım ne diyorlarmış diyor. Bütün o inanılmaz dev donanmayı yıkıyor. Sadece onu yıkmakla kalmıyor. Öyle bir fırtına çıkartıyor ki şeyler yok oluyor. Nümenor adası tamamen batıyor. Biraz Atlantis gibi işte. Bütün ada batıyor ve sadece dokuz gemi olması lazım. Sadıkların olduğu dokuz gemi. Yani hala Ilivatar'a inananların olduğu dokuz gemi. Elen ve çocukları ve onların aileler sülaleler. Kurtarabildikleri değerli yadigarlar ve kendi özel eşyaları ve bir, birkaç bin adam muhtemelen. Onlar o fırtınada zarar görmeden kıyıya ayrışıyorlar Ve bu savaştan yani akalibetten, çöküşten sonra öyle bir hale geliyor ki Sauron bile Nümenor çökerken, Nümenor olduğu için bedensel olarak yok oluyor. Ama ruhen var ölümsüz olduğu için. Bir ruh yüzüğü neresine koyup götürüyor yani nasıl taşıyor falan. O da bizim şeylerden oluyor. Bizde hayaletlerin hep içinden geçersin, duvardan geçer, bir şey taşımaz etmez falan hani. Ama Sauron çok büyük bir güç. O güçle beraber yüzüğün kendisi de belki de hayalet şeklinde gelip Birini Sauron'la beraber şeye orta dünyaya kaçabildi diyor. Ve şeye sığınıyor. Gene Barakdur'a gidiyor sığınıyor. Ve orada Sauron'un bu Nümenor'u gazlaması sonucu kendisinin de beklemediği inanılmaz bir değişim oluyor. Coğrafya değişiyor. Çünkü şey artık düz olan dünya. Ilvatar'ın direkt müdahalesiyle bizim bildiğimiz yuvarlak dünya haline geliyor. Ve yuvarlak dünya haline geldiğinde batı somut olarak batıdayken Valinor oradayken artık başka bir boyuta geçmiş oluyor. Sadece belli bir rotada büyülü bir rotada oraya gidebilecek olanların gidebileceğini di bir yer. Tamamen korunumlu bir hale gelmiş oluyor Ve ondan sonra da Valar zaten birebir kendisi cisimsel varlığıyla orta dünyaya karışmıyor. Düz dünyacılar şok. Yani düz dünyacılar <gülüyor> şok. Böylece ikinci çağın sonlarına doğru geliyoruz. Mordor'da ciddi kuvvetleniyor gene. ikinci çağ 3441'de bu iş artık o kadar büyük bir hale geliyor ki Gilgalad yücelere, Beon soyuna, Elflere ve insanların sadıklarına bir ittifak kurarak Sauron'dan temelli kurtulmalıyız. Uzun vadede daha da güçlenecek ve biz bu kendi topraklarımızı tutamayacağız dediğimiz diyor. Bu ittifaka herkes katılıyor. Hatta şey der Erdogan, yani Erdogan libanında anlatırken filmde de vardır. Şu andaki bütün bizden yana olanları toparlasak son ittifaka katılan ordunun muhteşemliği ve gücüne ulaşamayız der 3. çağda. Ve 7 yıl süren Barattur kuşatması başlıyor. Barattur kuşatmasının sonunda Sauron 7 kez kuşatmayı yarmayı deniyor. 7 kez başarısız oluyor. 7. sefer artık kendi kendisi parmağında yüzükle beraber ordunun başına çıkıyor kuşatmayı yarmak için. Çok büyük kayıplar veriliyor. Elendil ölüyor. Gilgalat ölüyor. Çok büyük sayıda elf ve insan cücek ölüyor. Ama en sonunda işte Elendil'in kırılmış kılıcı oğlu Isildur alıp Canhaliv'le Sauron'a savuruyor. Parmağından yüzük düştüğü için bütünlüğü kayboluyor Sauron'un. Yok olunca orklar da başsız kalıyor orduları. Son ittifak savaşı kazanılmış oluyor. ve ilginç bir şekilde film burada <gülüyor> başlıyor. Film burada başlıyor. <gülüyor> film izleyen Arkadaşlar diyordu ki abi bu adam ne yaptı? <gülüyor> Son itifak savaşıyla beraber Sauron'un bedensel gücünü kaybetmesiyle 3. çağa başlıyor. 3. çağa geldiğimizde Sauron bedensel olarak yüzük parmağından gittiği için yok olmuş durumda ama Sauron'un şöyle bir özelliği var. Gerekli zaman tanınırsa kendi bedensel varlığını toparlayabiliyor. Zaten yüzüğü de ele geçirebilirse tamamen cisim olarak varlığını şey yapacak. Şunu belirteyim Morgoth devasa bir karakterdir. Mesela Sauron öyle değil yani uzun boylu bir elf kadar. Görüntüsüyle anormal etkileyici dağ gibi birisi falan değil yani. Bundan sonra filmdeki hikaye. O yüzden ben hani bu kısmı çok uzatmak istemiyorum. Asıl arkadaşlarım bilemeyeceği kısım ağaçlar çağı. Birinci çağ, ikinci çağ. Abi hemen ürün yerleştirme. Tek yüzün hikayesini <gülüyor> anlattık. Sauron'un sırrını neyi anlattık. Filme kitap arasındaki farklıları anlattık. anlattık. Bunların hepsini zaten detaylı Evet. Üçüncü de çağdaki şey. Sauron hakkında orada büyük detaylar bulabilirler zaten. 3 yani. çağ bin gibi biraz biraz toparlanmaya başlıyor Sauron'un bunu Valar fark ediyor. Yani Valar orta dünyaya cisimsel olarak dahil olmayacak. O savaşlara girmeyecek ama orta dünyadan da vazgeçilmiş değil. Sauron'un ufak tefek güçlendiğini iyi kötü bir gölge olmaya başladığını gördüklerinde işte Gandalf bölümünde anlattığımız Valar konseyi toplanıyor ve 5 maya seçiyor. Istari adı verilen. Bunları Sauron'a karşı diğer harpları bilinçlendirmek ve ona karşı savaşta savunmada yardımcı olabilmek için orta dünyaya gönderiyorlar. 3. çağ 1000 yılında da orta dünyaya gelmesiyle Sauron'un artık iyi kötü gücünün ortaya çıkması aynı zamana denk gelir. Üçüncü çağ 1050'de gölgeler biraz daha artıyor ve Sauron bedensiz olarak da olsa kendi gücünün bir kısmıyla beraber Greenwood'a Yeşil Orman'a geliyor. Yeşil Orman'da yerleşiyor. Yeşil Orman'da bir gölgenin arttığını falan zaten hobbitlerden de biliyoruz. İşte örümceklerin artması, karanlığın artması, orman o bölgelerine kimsenin giriyor, çıkıyor olmaması, çevredeki cüce ve oradaki orman nefrinin rahatsızlığını zaten kitaplarda sık sık dile getiriyorlar. Oradaki karanlıktan falan da işkilleniyorlar. Acaba diyorlar ne? Sauron'un döndüğünü çok tahmin etmiyorlar. Ama Nazgüller'den birinin gelmiş olabileceğini, orada büyük bir büyücü olabileceğini falan düşünüyorlar. Sauron'un olduğundan şüphelenen ilk kişi Gandalf. Çünkü Sauron'un döneceğini aslında bence gelirken de biliyor. Sauron Nazgül Efendisi'ni Cadı Kral Agmar'a, Kuzey'e gönderiyor. Kuzey'de işte Agmar Krallığı, Cadı Kral'ın Krallığı, kuruluyor ve kuzey soyuyla kuzey krallığıyla savaşmaya başlıyor ve şey arasında da böyle artık böyle ufak tefek kırılmalar falan da oluyor. Nümenor soyunda. iktidarı istemek, kendi bölgesine sahip olmak falan filan gibi. Ve tabi buna şeyin de katkısı çok. Nazgül Efendisi'nin fitne fesat işlerini falan Sauron'un yönetiminde. Gitgide zayıflıyor ve Kuzey Krallığı gücünü yitiriyor ve bölünmeye başlıyor. Sauron da kendini toparlamaya devam ediyor. 1856'da savaşlar artık öyle bir hale geliyor ki insanlarla cadı kral arasında. Neredeyse bütün güçler Agmar'ın eline geçmiş oluyor. 3. çağda 2063'te Gandalf iyice işkilleniyor duruma ve Dolguldur'a gidiyor. Amunlanç Dağı'nın tepesine kurulan Sauron'un kalesi. Orada şey Sauron olduğundan çok ciddi şüpheleniyor. Gidiyor bakıyor falan. Necromancer diye bir büyücü olduğu falan söyleniyor orada. Necromancer adını ilk alan Sauron'un ilk yazımlarında Tu diye geçer. Bir başka karakterdir. O Tu karakteri Necromancer diye geçer. Tu karakteri zaman içinde Sauron'a dönmüştür. Zaten etimolojisine bakarsan Tava kökünden Sauron türetilir. Tava kökünden Tu da türetilir. Koenya dilinde. 2063 işte, işte Doğuluları şeye gönderir. Araba binicileri deniyor onlara. Bu sefer Gondor üstüne saldırırlar. Başlamaya başlar. Bunların şu özelliği şu. Cadı Kralı'nda Doğuluların da Gondor'a saldıranların bir süreklilik var. Yani savaş olup birisi kazandı bizi kaybetti durumu olmuyor. Sürekli yıpratıcı bir şekilde. O yüzden sürekli asker kaybı, asker kaybı savaş ekonomisini desteklemek falan sivil halkla bezmiş oluyor. O yüzden çok hızlı bir şekilde yenilgiye doğru gidiliyor. Elinde yeterince güç varsa hakikaten çok başarılı bir taktik bu. 2063'te aynı zamanda dikkatli barış dönemi başlıyor. O sırada bir ateşkes oluyor 400 yıl kadar. O sırada da mesela Oruk Hai, Ork cinsini Sauron dönüştürmüş oluyor. Bu güneşten falan çok etkilenmeyen. Diğer orklar da güneşe çıkınca ölmüyorlar ama güneşten nefret ediyorlar. 2460'ta Dolguldura geri dönüyor. 400 yıl süren dikkatli barış dönemi sona ermiş oluyor. 2850'de Gandalf artık oradaki Sauron'dur. Ben bunu kanıtlayacağım diye gizlice şey, Dolguldur Dura giriyor ve onun Nehre ya da Nazgül olmadığını Sauron olduğunu öğreniyor. Ama Saruman Ak Divan'da gene şey yapıyor. Yüzük zaten kayboldu da Anduin'den denize düştü de onu bulamazlar da oradaki Sauron olamazlar. Yüzük olmadıktan sonra Sauron'dan korkacak bir şey yok da falan diye müdahaleyi geçiştiriyor. Orada gene bir zaman kaybı yaratıyorlar. Ama 2941'de artık şey Dolguldura Saruman'da müdahale etmek zorunda olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor. Yoksa kendi yüzüğü ele geçirme planları Açığa çıkmış olacak. Sauron da çok güçlenmiş artık orada. hani Tam bir bedeni yok ama artık büyü gücü, etki gücü iyice artmış. Baratdur'a gidiyor ve Baratdur'un yıpranmış yapısını falan... ...yeniden bir kale haline getiriyor. Tabii bu sırada da Nazgüller itiliği ele geçirip... ...Minas Morgul'a dönüştürmüş durumdalar. Nazgül komutanlığı orada kurulmuş oluyor. Osgiliat taşı ellerine geçmiş oluyor. Osgiliat taşı ellerine geçtiği için de... ...dünyayı gözlemlemek falan açısından daha yararlı oluyor. Daha sonra da Saruman ihanet eder haline dönüşmesinde de o taşın iyi bir şeyi oluyor, nedeni oluyor. Yani birçok şey böyle katman katman katman oturuyor aslında. Çok uzun döneme baktığında Tolkien'de eksiklikler ya da boşluklar olabilmesine rağmen kısa dönemli yapılandırmada bütün göndermeler birbirine tutuyor. İşte Mordor'a gittikten sonra bir göz hikayesi vardır. Bunu daha önce de söylemiştim. Filmlerde gördüğünüz gibi Balatonun tepesinde bir göz var. O bütün dünyayı gözlü ya hatta projektör, o orası çok saçma gelmişti bana. Projektör gibi bir ışığı var oraya evet. dönüyor, buraya dönüyor. Yani Ama şeyde İmgesi çok doğru. O, i̇mgesi abi. doğru. Zaten Sauron da imgesel olarak her şeyi gören, her şeyi Hı -hı. kontrol eden. Yani Sauron'un gözü kavramı var. Sauron temsil ediyor. Sauron kuvvetini temsil ediyor. Ama Baratul'un tepesinde hani böyle bir göz var da sağa sola bakıyor değil. İmgesel <gülüyor> olarak bir göz var. Bu gitgide güçlenmeye falan devam edince Gandalf'lar, Elrond'lar bilmem neler. Divanın yapılması, filmde gördüğün şeyler. Hikayeler. İşte yüzüğün şeye geçmesi. Gollum'a, Gollum'dan Bilbo'ya, Bilbo'dan Frodo'ya. Ve tek çözümünde yüzüğün yok edilmesi olduğu ortaya çıkınca Yüzük Savaşları hikayesi başlıyor. Burada aslında birebir birden çok savaş oluyor. Yani Sauron aynı zamanda Dura Adanlar'a da saldırıyor. Foottaki Elflere de saldırıyor. Lord Rolien'de saldırıyor. Rohan'ı kendine çevirmeye de çalışıyor. Bizim filmlerde gördüğümüz sadece bir Pelennor çayıları savaşıyla kara kapılar savaşı olmuyor Sauron'la ilgili. Ve askeri olarak zaten şeyle baş etmeleri mümkün değil. Bunu Gandalf da biliyor. Sauron'un kuvvetleriyle baş etmeleri mümkün değil. Minas Tirith'i kurtarıyorlar ama herkes biliyor ki yani sadece o savaşı kazandı. O yüzden yüzüğün yok edilmesi Sauron açısından yani Sauron'dan kurtulmak açısından inanılmaz önemli. İşte Kara Kapılar Savaşı'nın yapılma sebebi de o. Kitaplarda da mesela şeydir Sauron hiçbir zaman fiziki olarak ortalıkta gözükmez. şey kendi hayalimize bıraktığı için bence Tolkien'in büyük zekalarından biri somutlayamadığımız için daha inanılır kızım şimdi. Şey. En sonunda Gollum'un, Frodo'nun parmağını ısırıp kopartarak Orodri'in dağında düşmesiyle yüzük yok olunca Sauron bu sefer kendini toparlayamayacak şekilde deniliyor. Yani tekrar Sauron'un dönmesi mümkün değil. Tolkien'in buna dair açık şeyleri var, ifadeleri var. Zaten o yüzden de devamını yazamıyor belki de. Çünkü orada bitirmek istiyor artık bu hikayeyi. Sauron bir daha asla fiziksel bedenine bulaşamayacak, ulaşamayacak. Ve onunla beraber onun yetiştirdiği nazgüllerdi bilmem nelerdi falan hepsi de tamamen yok oluyorlar. Doğu dölleri zamanla belki normalleşiyorlar. İnsanların çünkü kıyım söz konusu değil herhalde yerde Doğu döllerini. Ama okların temizliği hikayesi var. Yani oklara aslında bir jenosist uygulanıyor yani. Kıyım meselesi var. Soykırma uğruyorlar. Sauron işte yüzün yok edilmesiyle bitiyor. Yani yok oluyor. Burada şey sonu var. İşte mavenin rüzgarlarıyla ruhu dağıldı. Bütün orta dünyanın doğusuna gitti falan. Ama eninde son sonunda Nazgüllerde, Sauron'da, Melkor'da bir şekilde bedenen yok olup öldü, tırnak içinde öldü kavramları arasında sıkıştıklarında bir süre Mandos'un salonlarına gitmemek üzere dünyada tutuna bilseler bile elinde sonunda bütün bunların hepsi Mandos'un salonlarına gidip yargılanacak. Kaçış Bundan yani. kaçış yok. o kesin kurallardan birisi. Ha şeyi söyleyeyim. Sauron ilk başta bir kedi olarak düşünülüyor. Tevildo diye. Hmm, Beren'nin yani. ilk yazılı hikayesinde işte o Tol Gardor'daki hikaye bir kedi ve kedilerin efendiliği üstüne döner. O da Beren'nin hikayesinde sadık bir durumdur ama değişiktir. İlk başta kedi Tevildodur. Sonra Necromancer Tu olur. Tu'dan daha sonra son haliyle Sauron haline dönüşür. Abi bizim bosta bugün hipnotize olmuş gibi dinledi. Gördüğün gibi hiç konuşmadı. Çok Efsane bölüm oldu. Sadece filmi izleyenlerin aklını alacak bak. <gülüyor> ben de sizin ikinizin de ilgisini çekecek bir konu öğrendim. O da şu. Fumalhutu yıldızı diye bir yıldız varmış. Buna hmm. Sauron'un gözü diyorlarmış aynı zamanda abi. Formu var. Gerçekten Sauron'un gözüne benziyor. Dünyadan 25 ışık yılı uzakta. Güneşe göre 18 kat daha parlak ve 3000 kelvin daha sıcakmış. Arkana bu sıcaklığın bir sonu yok mu ya? <gülüyor> ve gökyüzü en parlak yıldızlarındanmış. Astroloji'de ise benim ilgimi çeken kısım bu. Güney'in bekçisi. Güney'in bekçisi. Diyorlarmış. Evet. Adamın yani boş boşuna kısım. vermemişler. Benzeşiyor. Benzeşiyor. Tipi de benziyor. zaten. Büyük ihtimalle o filmdeki gözle özdeşleştirip hmm. öyle bir... Ha bak gözlediğin aklıma bir şey vardır. Amonhen'de eski kralların tahtı vardır. Oraya hatta Aragon'da oturur. Frodo'da oturur. Frodo gözü ilk kez orada görür aslında. Çünkü hmm. oraya oturduğunda algısı değişir ve Frodo'nun bütün yapısı aslında oraya oturmasıyla Sauron'un gözüyle ve yüzüğün hikmetiyle bambaşka bir artık hobbit ruhunun başka bir evreye geçmesine dönüşme hikayesi orada başlar. Sauron'un gözünün bir elfçede yansıması da Galadriel'in aynasıdır. Yani Zaten. bu böyle karşılıklı bir durumdur. Çok uzattık. Vallahi Umarım aynı. sıkıcı olmaz izleyenler için. Yok abi Sauron'u sevenler bitmiyor. O yüzden... Hepsine mutlu olacağı bir bölüm oldu bence. Güzel de bilgiler verdin. Eğer ekleyeceğiniz bir şey yoksa artık bölümü kapatalım. Şunu söyleyeyim. Sauron kimi döver kimi dövmez diye soru olmazsa <gülüyor> ben memnun olurum yani. Şey olarak bakmayın arkadaşlar. Kim kimi döver meselesi değil. Yani bilek güreşi turnuvası gibi düşünmenin bir anlamı yok. Abi o bitmeyecek. <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.